Yani uzman bir hekime Müslüman oruç tutmanın gerekliliğine farz olduğuna inanan ve konusunun da uzmanı olan bir doktora diyecek ki bak benim işte iki tane kalp kapakçığım değiştirdi. Kanı sulandırmak için şu hapı kullanıyorum. Ben oruç tutabilir miyim? Benim sağlığıma oruç tutarsam bir haler gelir mi diye soracak. O da derse ki tamam sen bu... İşte, ilacı kullandığın sürece oruç tutamazsın. Hı. E, bu senin işte kalbine zarar verdiyse tutmayacak. Eğer parası varsa e, her gün tutamadığı yani Ramazan ayı orucu için e, bir fitre verecek. Diyelim ki 10 liradan 300 lira verecek 30 günse. Ama o uzman Müslüman, uzman doktor yok, bir zarar yok. Tutabilirsin diyorsa, sağlığına bir halal getirmez diyorsa Orucunu tutması gerekir. Yani hani ben buradan tut tutma diyecek Tabii. bir konumda değilim. Ben e, o tıbbi konuyu bilemem. Yani onun kullandığı ilaç, e, hastalık durumu nedir onu bilemem. Yani Cenab-ı Hak hasta olan kimselerin oruç tutma, tutmayabileceğini Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor. İyileşince kaza eder. İyileşmezse zaten kaza etmeyecek. imkanı varsa her günün karşılığı olarak bir fitre verecek.